Öğrebimiz. الله Öğrebimiz. Öğrebimiz. الله Öğrebimiz. Öğrebimiz. الله والإسلام Öğrebimiz. الله Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. Öğrebimiz. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَٰهَ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله محمد الله عليه وشر وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتٍ دَلَالٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Vefat, muhterem kardeşlerim, öncelikle sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müjde mahiyetinde iki hadis okumak istiyorum. Bunlarla inşallah hem size hem de bana bir müjde olur. Ve amelimiz bu meyanda Rabbimizden bu konuda bir ihtisap nasip, ihtisap dileriz. <gülüyor> Öncelikle allah Teala buraya <gülüyor> gelmiş olduğunuz, kat ettiğiniz kilometreleri allah Teala katında her adımınıza bir hatanızı silsin. Her adımınıza da cennette bir mevkinizi arttırsın. Çünkü fıskı vücurunun çoğaldığı bu zamanlarda insanları meşgul eden fitne, fesat araçlarının çoğaldığı bu zamanda insanların böyle sohbet meclislerine, ilim meclislerine gelmeleri çok az ve nadir rastlanır olan bir amellerden olmaktadır. Abu Hurere radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mectema qaumun fi baytin min ve illa Resulullah böyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ın bir evlerinden Allah'ın evlerinden birinde yani bu gibi meskitlerde toplanıp bir kavim, bir topluluk o toplum, toplandıkları toplumda mecliste Allah'ın kitabını okurlar aralarında onun müdaerse yani onu öğrenirler ders yaparlar ve onların üzerine onların üzerine sekinet sükunet iner ve onları rahmet kuşatır ve onları melekler kanatları altında tutar ve Allah o insanları kendi indindeki insan kendi indindekiler yanında yani Allah katındakileri zikreder yani Allah kendi katındakilerin yanında sizi zikreder. Bu birinci müjdemiz ikinci müjdemiz ise değerli kardeşlerim yine abul Hureyra'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta. İnne raculan zara aha lehu fi qaryatin Bir kardeş, bir adam bir kardeşini başka bir köyde, başka bir şehirde, başka bir kasabada, başka bir ülkede bir kardeşini ziyaret ediyor. Ve ersalallahu lehu ala madrasatihi meleken. Allah o kişinin yolu üzerine bir melek gönderir. Melek Melek bir insana gidiyor ve o melek insanı yolda karşılıyor ve ona diyor ki فَلَمَّا أَتَى عَلَيْنْ قَالَ اَيْنَ التُّرِيدِ Ona diyor ki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? O da dedi ki قَالَ اُرِيدَ اَخَنْ fi فِي هَذِهِ Şu falan köyde, falan şehirde kardeşimi ziyaret etmeye gidiyor. Dedi ki melek ona هَلَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبْبُهَا Senin ondan beklediğin bir nimet, yani bir iş, bir menfaat var mı? Ondan sağlayacağın bir fayda var mı? O da de ki, غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ Hayır, ondan bir beklentim yok, bir menfaatim yok. Sadece ben Allah için onu sevdim. O da melek, insana, adama melek konuşuyor kardeşler dikkat edin. Dedi ki melek o kişiye ben dedi Rabbinin elçisiyim, heinni Rasulullah Ben sana Rabbinin elçisiyim. Bi anna Allaha quad ahabke kema ahabtahuhi. Allah sen o kişiyi sevdiğin gibi Allah da seni sevdi. Onu sana haber vermek için Allah beniminde. Bizler de sizleri sevdik. Sizleri ziyaret etmeye geldik. Sizlerle sohbet etmeye geldik. Allah için ben sizleri seviyorum. İnşallah Rabbimiz beni ve sizleri de katında sever. Ve şu meclisimizdeki olanları da Rahman katındakiler indinde bizi zikreder. Esalullah her Allah'tan bunu istiyorum. Değerli kardeşlerim, çünkü kilometrelerce uzaktan gelen kardeşlerimiz var. 800 kilometre, 1000 kilometre uzaktan gelen kardeşlerimiz var. Elhamdülillah azlığımıza rağmen bu kadar bir insan burada toplanmış, yüzlerce kilometrelerce uzaktan gelmiş insanlar sadece niçin bir araya gelmişler? Sizin bir menfaatiniz var mı? Buraya geldiğinizde herhangi bir kazanç sağlıyor musunuz? Arabanızın mazotunu koyan var mı? Yok. İçin geldiniz? Allah için birbirinizi sevdiniz. Sevdik. Onun için mi? Rabbim bizi sevsin. Bundan sonra değerli kardeşlerim, bu seminerin mevzusu, İslam'da aile olduğu münasebetiyle, kardeşler bana bir konu seçmemi istedi. Ben aileden daha geniş, Gerçi hepimiz bir aileyiz. Müslümanlar bir aile gibidir. Peygamberimizin de dediği gibi bir evin tuğraları gibidir. Ben de o münasebetle halkayı biraz daha genişlettim. Ve kardeşime dedim ki ben Müslümanlarla yaşama fıkhı adı altında bir sohbet, bir konu işleyeceğim dedim. Kardeşimiz de bize bu sohbeti hazırlamamızı hazırlamamıza müsaade verdi. Allah kendilerinden razı olsun böyle sohbetleri daha sık daha e, sık ve tertipli onlara e, tanzim etmeyi nasip etsin. Değerli kardeşlerim insanlar yalnız değildir. Siz yalnızlığınızı hissettiğiniz için burada aynı akidede aynı ulaşta kardeşlerinizi görmek için bir araya geldiniz. Yani sen 300 kilometre ileride duruyordun ama senin akidenden senin tipinden, senin yaşantından senin Mantığınla hareket eden insan olmadığı için sen buralara kendi kendisi kendileriyle ülfet etmek için kardeşlerinle bir araya gelmek için akide tevhid inanç bağ olan kardeşlerinle bir araya gelmek için buraya geldin. Onun için insan yalnız değildir, yalnız yaşayamaz. Kişi yalnız da neslini de üretemez ve dünyayı da yalnız imar edemez. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra onun için kendinden bir eş yarattı. Onda ünsiyet beyra etsin, onunla sükunet vursun diye. Onun eşinden de zürriyetler yarattı ve bizleri yarattı. İşte bu toplumsal hayat içerisinde bir mümin, bir müslüman, Allah'a inandım diyen bir insan nasıl yaşayacak? Diğer müslüman kardeşleriyle. Diğer Müslüman kardeşleriyle ticaret yapacak, alışveriş yapacak, yolculuk yapacak, onlarla hısım, akraba olacak, onlara onlardan kız alacak, onlara kız verecek, bu şekilde nesillerini çoğaltacak. Ticaret yapacak, karnını doyuracak, onların için çalışacak veya onları çalıştıracak. Bu şekilde toplumun düzeni devam edecek. İşte bu bu kural Allah-u Teala bu kuralları devam ettirmek için. İnsanlar arasında bir adab, bir davranış, birbirlerine karşı bir muamele, edep şekli koymuştur Rabbimiz İstebal-i İşte bu sohbetimizde bizler, ben bunu işlemeye çalışacağım inşallah. Müslümanlar aralarında nasıl birbirlerine muamele edecekler? Şu herkesin istediği bir husustur ki kardeşler, İnsanoğlu herkes dünyada ve ahirette kendisinin itibar görmesini, başkaları tarafından sayılmasını, başkaları tarafından nazarı itibara alınmasını ister bir insanoğlu. Herkes ister onu. Yani bir itibar görsün, karşısından bir sevgi, bir iltifat görmesini ister. Herkes. Onun için Allah-u Teala bu saygın konumlarından dolayı Bazen peygamberleri öldürdü. Onlardan bir tanesi İsa Aleyhisselam'ın saygın konumuna Allahü Teala bize işaret buyuruyor ve İsa Aleyhisselam hakkında buyuruyor ki ve cihen fi dünyah wal Dünya ve ahirette itibarlı. Ve Allah'a yakın kullardan idi. Dünya ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın kullardan idi. وَجِيْهًا ve الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Yine Allah dostu İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye dua ederken şöyle buyuruyor. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْكٍ فِي الْآخِرِينَ İbrahim aleyhisselam Allah'a dua ederken şöyle diyor. Ya Rabbi beni arkada Arkamdan, yani arkamdan, benden sonra gelen insanlar içerisinde beni hayırla anılmamı nasip eyle. Beni hayırla, hayırlı sözlerle anılmamı nasip eyle diye dua ediyor. Onun için İbrahim Aleyhisselam, üç din tarafından da saygı ve hürmetle karşılanan bir insandır. Tevhid Ehri'nin babasıdır. Babamız İbrahim Aleyhisselam. Peygamberimize ve diğer peygamberlere ve İbrahim Aleyhisselam, Allah salatu selam etsin. Değerli Kardeşlerim, Bizler de burada bazı ayetleri ve hadisleri okuyup, allah Teala'nın izniyle o ayetlerden ve hadislerden, muamelelerimizden ve birbirimize karşı davranışlarımızda halimizi ıslah edecek, halimizi ıslah edecek, Ahlak ve edepler çıkarmaya çalışacağız. Birinci husus, kardeşlerimizle aramızda, muamelemizde gözeteceğimiz birinci husus, her şeyde olduğu gibi, değerli kardeşler, Allah'ın makamı, Allah'ın rızası ve ihlas olması gerekir. Birinci husus, her muamelemizde olduğu gibi, ibadetlerimizin hepsinde olduğu gibi, ihlas her şeyin başıdır bu kardeşlerimizle yapacağımız muamelelerde de davranışlarda, ilişkilerimizde bu Allah rızası ve ihlas çok önemlidir. Onun için seveceğimiz kişiyi Allah için seveceğiz. Sırt döneceğimiz insana da Allah için sırt döneceğiz. Kendi menfaatimiz, dünyalık bir çıkarımız için değil. Yani birisini seviyoruz, ondan bir şey istedik ya işimizi gördü veya görmedi ama yine kardeşliğimiz kardeşlik dostluğumuz dostluk bu şekilde kardeşliğimiz devam edecektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi bu konuda şöyle buyurmuştur. Men ahabba billahi ve abghada ve abghada ve arqa lillah fakat istem fakat istekmeler iman buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi kim Allah için kim Allah için severse, kim Allah için buğz ederse, kim Allah için verir, kim Allah için alıkoyarsa. bu demek ki bütün bütün ve sevmemiz Allah için, buğzumuz Allah için, vermemiz Allah için, yasaklamamız, alıkoymamız, yani bir şeyi vermememiz de Allah için. Her şeyde her şeyde Allah için meseleyi gözetleyeceğiz. Ne oluyor o zaman bu kişi imanını tamamlamış buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu da çok dikkat edilecek bir husus. Men ardan nase bisahatellah, sahatallahu aleyh ve asqatallahu aleyhin nas. Kim insanları razı ederek Allah'ı kızdırırsan Allah'ı kızdırmak nasıl? insanları rıza edersin. Yani insanlar benden hoşnut olsun da Allah, Allah'ı düşünmüyoruz. Yani Allah fikrimize, Allah düşüncemize gelmiyor. Yani Allah'ın konumu ve Allah'ın bizim hakkımızda vereceği hüküm önemli değil. İnsanları rıza edelim problem. Yani o zaman sorunumuz çözülür gibi düşünce içerisinde değil. Yani kim Allah için yani kim insanları memnun eder? Allah'ı kızdırarak insanları memnun ederse Allah o kimseye kızar ve memnun ettiği insanları da o kişiye kızdırır. Yani burada bir önemli nokta senin Allah'ı yani Allah kızdırarak memnun ettiğin insanlar ya sana kızacaklar yani şey geriye dönecek geriye dönecek geri tepecek tüfek yani. Ondan sonra hadisin devamında ve hemen az katan nası yar biri da Allah kim Allah'ı razı ederek insanları küstürürse insanları kızdırırsa insanlar memnun olmaz senin ama sen Allah'ı memnun ettin. O zaman ne olur? Allah senden memnun olur. O kızdırdığın insanlar, bir gün senin <gülüyor> ne olduğunu anlayacaklardır. Ve o Resulullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu ve arda anhu nas. Yani bir gelecek ki sen, insanlar, kızdırdığın o insanlar, Allah rızası için kızdırdığın o insanlar, senden memnun kalacak. Dikkat edin. Yani Allah'ı kızdırma, Allah'ı sevindir. İnsanlar sana kızsa da bir gün o kızan insanlar sana dost olacaklar, seni sevecekler. İşte bütün amellerimizde dikkat edeceğimiz husus Allah'ı gözetmek, Allah'ın makamından sakınmak, Allah'ın makamından sakınmak ve onun için ikhlaslı olmaktır. Değerli kardeşlerim ikinci husus İslam kardeşliği aramızdaki muameleleri İslam kardeşliğini gözeterek. Yani üzerimizde bir şemsiye var. Devamlı bu şemsiye İslam kardeşliği İslam kardeşliği diye bize aykırıyor. İki kulağımızda. Yani iki omuzumuzda nöbetçi var. Sana devamlı ona aykırıyor. Kardeşinle muamelende. Kardeşinle kızmanda. Kardeşinle alışverişinde. <gülüyor> Çünkü Müslümanlarla muamelemizi Allah için kardeşliğimizi dikkat ederek yapmamız gerekir. Çünkü Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Hem Müslüman toplumun kuvvetli olmasından, Müslüman toplumun birlik ve beraberlik olmasından, düşmanlarına karşı tek saf olmasında İslam kardeşliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Allahu Teala bu kardeşliğe yedi kat semadan hüküm verdi böylece. Yedi kat semadan Allah Böyle hüküm verdi. Fe intahu ve aqamu's sala ve atu'z zakate fe ihwanukum fi'd Ne zaman dinde kardeşiniz Allahu Teala buyurdu. Ve ihwanukum fi'd din dinde kardeşiniz olurlar. Ne zaman tövbe ederlerse, kendimi tevhidii söyleyerek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek dine girerlerse, sonra namazını kılarlarsa, ve zekatı verilirse sizin dinde kardeşinizdir onlar. Yine başka bir ayet dikerimizde Allah Teala inemel mukminun ehvetun. Kardeşler kimlerdir? Sadece kardeş olan kimlerdir? Müminler kardeştir. Sadece onlar kardeştir diyor İnne sadece demek başkaları değil, sadece müminler kardeştir. Bizim cinsiyetimiz ne olursa olsun, Türk, Arap, Alman, Kürt, İranlı veyahut da çingene veyahut ne olursa olsun. Hepsi Müslüman oğlumu kardeşimiz. Aynı safta namaz kılarız. Yani şu, şuraya geldiğimiz zaman derecesi ne olursa olsun, bakın dinde derecesi ne olursa olsun, nesebi ne olursa olsun, şurada namaza sah durduğumuz zaman bu adamın nesebi, iyi bir sülaleden geliyor, soylu bir insandır deyip de önüne öne geçiremeyiz. Anlaşıldı mı? Veyahut da bu adamın nesebi iyi değil deyip de o adamı en arkaya da geçiremeyiz. Herkes safı aynı yerde duruyor. Sırasına göre gelmiş, kim nerede durmuşsa orada kalıyor. Onun için sadece müminler kardeştir. Bu kardeşlik kardeşlerin Allah'ın bize bir fatlıdır, bir nimetidir. Bu bir nimettir bakın. Allah bize birçok nimetler vermiştir dünyada. Bu, bu da kardeşliği hissetmek bile nimettir. Eğer sen Müslümanlarla arasındaki kardeşliğini hissedemiyorsan, Müslümanlardaki bağını, kardeşliğini şuurunda değilsen, vallahi o nimet herhalde sen o, o nimetin farkında değilsin. O nimetin farkında değilsin. Bakın Allah böyle diyor. فَاَلَّذَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ Allah kardeşler, yani Allah sizin kalbinizi hülfet ettirdi, birbirinize sevdirdi. es ve Hazret birbirlerini öldüren, birbirlerini katleden insanlar. Allah Resul'unu gönderdi, onlar birbirlerini sevdiler. Onlar nasıl sevdiler? Allah'ın kalplerini ülfet etmesi. Bizler de yani ben sizi hiç tanımıyorum burada. Ama geldik burada bir mecliste konuşuyoruz. Niçin ama birbirimizi sevdiğimiz için hangi vilayet dinsiniz, ırkınız nedir, cinsiyetiniz nedir bilmiyorum. Ama kardeşimsiniz. Hepinizi bağırma basarak seviyorum. Ta بِنِعْمَتِهِ bi ni'metihi ne ordunuz? İhvan. Kardeşler oluverdiniz. Demek ki bizler kardeşlik şuurunda değilsek, bu nimet bizde eksik veyahut da bu nimetin şuurunda değiliz. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kardeşliğin kurulması için çaba sarf etmiştir. Ümmetine bu kardeşliği telkin etmiştir, etmiştir, etmiştir. Öyle bu kardeşliği Rasulullah telkin etmiştir ki sahabeler bu kardeşliğin, bu kardeşliği o kadar Rasulullah'tan işitmişler ki biri birine malının yarısını iki karısı varsa birisini boşamayı teklif etmiştir. Hanallah, o kadar derecede. Bugün şurada. Hangimiz kardeşimize cebindekinin yarısını verebilir? Var mısınız böyle bir şeye? Kardeşimize çıkaracağız cebimizdekinin yarısını, bunun yarısını bölüşeceğiz seninle. Kardeşimsin diyeceğiz. Var mı öyle bir kimse? Var, var mı? O cesaretiniz var mı? Var mı? Cebinde bir şey yoktur sen de. Vallahi Ben de geldi orayı gördüm de. <gülüyor> Değil mi? Latife, Allah razı olsun. Yani o kadar Resulullah telkin etmiş ki. Yani o, o dereceye ulaşmış. Abdurrahman İbni Afas Ensar. Diyor ki onun misal, onun kardeşi olan Ensardan. Yani mühacirler Ensarla kardeş olduğu hepsi birbirleriyle evlerinde onları ağırladılar. Ev fark yapana kadar. Yani düşünün Mekke'den adamlar hicret etti Medine'ye. On aylar günler günler geçti. Aylar geçti. Yıllar geçti. Belki ev yapmak için misafirleri oldular. Dedi ki ona bak dedi malımın yarısı bu. Şunlarda iki tane karım. Bunlardan birisini beğen. Boşayayım. Sen alın. O ne dedi? O da gözü tok. Bakın aç değil. Kurt değil. Çakal değil yani o da. Çakal değil o da. Ne dedi? Allah hanımlarını sana mübarek etsin. Malın da sana bereketli olsun. Bana pazarın yolunu göster yeter. Tüccarım. Yani ben kendi kazandığımı rahatlığımla yettiği ona bu şekilde karnını Top, gözü tok bir insan olarak ondan bu teklifini güzel bir şekilde reddetti. Kabul etme. Günümüzde bırakın böyle bir teklif yapan insanı bu hadisleri okuyarak Müslümanları sömüren insanları da gördük. Yani. Müslümanların mallarını istismar eden, Müslümanların mallarını çarçur eden insanları da gördük. Onun için değerli kardeşlerim haydi. Yani de değil ya çakal değildi o. Karnı top, Rasullah'ın medresesinde yetişmiş bir insan. İşte bu kardeşliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tesis etti o kardeşliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kardeşliğin için belirli prensipler koydu temel bazı. Dedi ki "Ebnü'l-muslimü akhü'l-muslim, la yıldırım. Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ona zulmetmez. Tabi bir kardeşimize zulme diyorsak demek ki o kardeşimizde bir eksiklik, bir hata var. Zulm edilmez. La yasmin, la yuslmu, başı terk etmez. Bir köşede bırakmaz. Yani Almanya'nın en kuzeyinde bir kardeşiniz olsa, sen de en güneyinde olsan o kardeşinle bir hukukun, bir geçmişin varsa o kardeşini ara. Çünkü ehli sünnetsin sen. Sünnet ehli insan değerlidir bir kere akide sahip. Bir taklardan uzaklaşmışsın. Sünneti seni seniyeyi kabul etmişsin. Tevhid'i kabul etmişsin. Hurafeden, şirkten inancını arındırmışsın. O kuzeydeki kardeş güneydekine bir en azından bir adil desin. En azından senede bir kere onunla bir görüşsün. Sünnet ehlinin değerini bilin arkadaşlar sünnet ehlinin değerini bilim. Her zaman bu sünnet ehli bulunmaz. Biz Şeyh Ebu Zahip'le bundan 20 20 sene veyahut da yirmi sene önce Kalsruya'ya tebliğ etmeye geldik. Orada arabada gece yattık. Gece Kalsruya'da arabada yattık. O zaman Almanya'da Selefi yoktu yani. Tevfik'i Ya yani bin kilometre de giderdik. Şehrimiz Allah razı olsun kendisinde o kadar gayret vardı ki tevliyi de bin kilometre de yani birisi desek ona gel bin kilometre. Bizim davete ihtiyacımız var var deseydi o hiç gözünü kırpmaz o bin kilometreye giderdi yani. Biz gidemiyoruz yani gerçekten o konuda eksikiz. Müslüman Müslüman kardeştir. Müslüman Müslüman terk etmez. Terk etmez. Onu, onu hakir düşürmez, horlamaz. La yehzivuhu ve la Onu hakir görmez. Bihasbim ri'in minkum mineşşerri en yehkir ahahu muslima Size şer olarak Müslüman kardeşinizi hakir görmeniz yeter. Yani Müslüman'a böyle bir gözünüzü yumaran veya da dudağınızı bükerek bakmanız size şer olarak yeter. Hayır olarak ne biliyor musunuz? Bunun tersi bir Müslüman'ın yüzüne güler yüzle bakmak size hayır olarak Şimdi peygamberimiz ne diyor? Sadaka veremezsen bir gülümseme Müslüman kardeşinin yüzüne bir gülümseme nedir? Bir sadakadır. Ama maalesef bugün günümüzde öyle hale gelmiş ki ben onu Selefi kardeşlerimizin içerisinde de görüyorum maalesef. Eskiden selefi olmayanların selefi olmayanların dışarısındaki insanlar selefilere o şekilde bakıyordu. Yani hor görüyordu. Onu görün selefi birisini görünce yüzünü asıktıyorum. Yani sanki yüzünden kara bulutlar geçiyor. Ve Müslüman kardeşine bir selamı dudak ucuyla veriyor. Yanından bir Alman geçse o Alman'a olmadığı güzel kelimeleri söyleyecek yani. Yani bildiği bütün güzel kelimeleri o Alman'a söyleyecek. Ama Müslüman kardeşine söylemeye dili varmıyor. Bugün günümüzde selefi kardeşlerimizde de kişisel yani cemaatçılık, ya ne demek Selefilerde Selefi bir insan bir kimseyi taklit etmez. Eğer Selefi birisi birisini taklit edecek olursa Ebu Hanife'nin meselinde kaldırdım ben ha. Tamam Ebu Hanife'nin Hanefi olurdum Selefi olmazdım. Niye? Çünkü Ebu Hanife bugünümüzdeki insanlardan çok çok faziletli bir insan. Allah rahmet etsin kendisine. Yani bugünümüzde ister Selefi olsun, ister Halefi olsun, Ebu Hanife'nin eline sürü insan var mı? Ahmet İbni Hanbel'in eline sürü insan var mı? O zaman ben Hanbeliyim derim, Hanbeli fıkhıya amel ederim. Onun için Selefi alimlerimiz değerlidir. Günümüzdeki olsun veya da birkaç sene önce ölen alimlerimiz olsun. Hepsi değerlidir. Sözleri alınır. Hadi biz şimdi <gülüyor> Ebu Hanife'nin sözü alınır, atılır diyoruz. Yani İmam Malik'in meşhur bir sözü var ya, herkesin sözü alınır, atılır. Ebu Hanife'nin ki alınır, atılır. İmam-ı Şafi'nin ki alınır, atılır. Ahmed İbni Hanber'in ki alınır, atılır. Ama günümüzde bir şeyhin, yani belki bir şeyh de belki daha 25-26 yaşında birisi çıkmış ondan sonra, kendi sözünü dinletiyor ve alıp da anlatıyor ama başkasının sözünü dinletmiyor. İnsanlara diyor onu dinlemeyin, bunu dinlemeyin. Bu şekilde bir şey olur Vallahi ben yine aynı Şeyh Ebu Sayyip'ten bahsedeceğim. Milli görüşçülere diyordu ki bizim camimizde siz iki kere hutbe verin, biz sizin caminizde bir kere hutbe verelim. Kabul etmediler. Yani Ebu Sayyip, Korkmuyordu ki o zaman kendi camilerinde iki kere milli görüşçü hutbe verirse, sohbet ederse, kendi cemaatinin adamları şaşıracağından mı korkuyor? Yok o zaman. Neden korkuyorsunuz? Herkesle konuşur Müslüman dinler. Herkesin sözünü alınıp atılacağını bilmeniz lazım. Kimin sözü atılmaz? Allah'ın sözü ve peygamberin sözü. Bunların sözü dinlenir. Allah ne diyor? Ey İman edenler Allah'ın ve Resulü'nün sözünün önüne görüşünüzü geçirmeyin. Yani kendinizi veya başkasını Allah'ın sözünün önüne geçirmeyin. Öyleyse alimler bizi peygamberimize ulaştıran vasıtalardır Halel etlak taklit edilecek merciler değildir. Yani biz kitap ve sünneti onlardan alırız. Değerli kardeşlerim, işte ne dedik? Nereden geldi buraya? <gülüyor> Müslümanların birbirleri aralarında bir kişiye mensup. Yani bir kardeşimizin bir davetçinin dersine devam eden insanlar diğer davetçinin dersine devam eden insanları dinlemiyor veya onları hor görüyor. Ufak tefek meselelerden dolayı böyle şey olur mu? Müslüman, Müslümanı küstürmez. Bak Peygamberimiz diyor, terk etmez Müslüman Müslümanı. Ve şer olarak Müslümanın müslümanı hor görmesi yeterlidir. Yine başka bir hadisten muhterem kardeşlerim nasıl buyuruyor. Müslümanların müslümanlara tevazusu, hoşgörülüğü, açık gönüllülüğü nedir? Kemesel cesedir vah. aynen bir ceset Yani biz bir manevi bir cesediz. Şu cemaatta ve ota dünyada, İslam toplumunda bir insan ve hatta bir mümin topluluğu bir yerde, bir sıkıntı içerisinde olursa, biz onun sıkıntısını hissetmemiz lazım. Aynen senin dişin ağrıdığı zaman, dişin ağrıdığı zaman, o vücudun, o diş ağrısıyla ateşleniyor mu? Peygamber'in üzerine diyor. Ne diyor? Bakın. اِذَشْتَكَ مِنْهُ حَدْوُنْ تَدَعَالَهُ سَرْئِرُوا الْجَسَدِ بِالْهُمَا وَالسَعْ ağrıyla ve ateşle o ağrıdan dolayı o vücut etkileniyor. Şuradan bir tırnağın çıksa şu parmakların her tarafına var. Vücudunda bir ağrı olsa bir yerine diken batsan onunla ağrıyorsun. Öyleyse değerli kardeşlerim biz de aynı şekilde senin derdinle dertlenmek, onun sıkıntısını gidermek için çalışmak onun işini görmek için uğraşmak Müslüman böyle olması lazım cemaatimizden değilsen olmaz. Hayır biz öyle olmayacağız bakın. Sizler öyle olmayın. Sizler öyle olmayın. Yani sizler ister kendi cemaatinizde olsun veya da başka bir abimizin dersine giden bir başka kardeşimiz olsun senevi olsun fark etmez. veya da bunun ötesinde bir nurcu bir süleymancı bir tarikatçı gelse size dese ki kardeşim böyle böyle bir ihtiyacım var. Diyor kardeşinin işine. ya. O da Müslüman. Yani sadece sebebiler kardeşlik demiyoruz biz burada. Bir Biraz daha geniş düşünmemiz lazım. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bütün Müslümanım diyen insanlar kardeştir. Öyleyse bizler bu kardeşlikle, bu bizim peygamberimiz, biz Kur'an ile sünnetle amel ediyoruz diyoruz. Öyleyse Kur'an sünnetle amel edecek ehil insanlar biziz. Öncelikle bu ameli bizler göstermemiz lazım o insanlar. Onlar ne kadar bizi reddetseler, ne kadar bize Vahhabi desinler, mezhepsiz desinler, şu desinler de, fark etmez. Biz onları yine bağrımıza basacağız. Onlar bizim kardeşimiz. Biz onları bidatlarından dolayı tevhid tevk etmiyoruz. Tevhiddeki hatalarından dolayı müşrik demiyoruz. İnşallah onlarla beraber onlara davetimizi götüreceğiz, anlatacağız anlatmaya çalışacağız ama güzel bir uslupla az önce hocamızın anlattığı gibi firavuna gider gibi değil yani sen bir tarikat ehline veyahut da bir mezhep ehline firavun gibi davranırsan o zaman senden bir şey anlamaz, almaz ki. sen ona karşı sanki onu öldürmeye gidiyorsun ya onu öldürmeye gidiyorsun sen ona can vermeye gitmesin. Birçok arkadaşlarımız var, birçok kardeşlerimiz var. Allah beni de, onları da rahmetiyle ıslah etsin. Tebliğ ederken tebliğinde sanki karşısındaki insanı öldürecekmiş gibi hareket ediyor. Bu şekilde değil tebliğ. De. Değerli kardeşlerim, başka bir hadiste Resulullah görüyoruz. Müsl el mü'minini lill mü'min kel bünyan yeşuddu ba'dahu ba'dan müslüman veya mü'min mü'min için başka bir mü'min için bir binanın tuğlaları gibi peygamberimiz sonra bu şekilde parmaklarını bak ne bir burada da? kopmaz tuğlanın binanın tuğlaları da üst üste geliyor aradan Tuğlayı harçla bağlanmış tuğlayı çekemezsin. Ve o tuğla üzerinde yükler taşıyor. Eğer biz o şekilde birbirimizle tuğla misali olursak, birbirimize destek olursak, inanın kafirler bize bir şey yapamaz. Az önce işte kardeşler soruyor, kafirler buradan 2012'de bizi göndereceklermiş. Tasa mı? Tasa mı? Yani bizim dünya, bütün dünya yurdumuz. Bütün dünya bizim yıldığımız. Biz buraya kendi isteğimizle gelmedik. Şahsen ben kendi isteğimle gelmedim Belçika. Sizin çoğunuz da kendi isteğiyle gelmemiştir. Annesi babası buradaydı. Öyleyse kendi isteğimizle gelmediğimiz gibi Allah bir şey yaratır gideriz. Bitmemiz belki daha hayırlıdır. Yani sıkıntı değil bizim için. Bizim yeryüzü Allah'ın yeryüzü bizim vatanımızdır hepsi. Sınır yoktur bizim. Onun için problem değil. E yeter ki, yeter ki biz bir duvar misali, bir vücut misali olabilelim. Değerli kardeşlerim, onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslümanların bir arada yaşarken, kendi birbirlerine hürmeti öğretmiştir. Hürmet edeceksin kardeşine. Nasıl bir hürmet? Öyle bir hürmet ki, لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاهِي لَعِذًا وَلَا جَهَدًا Biriniz bir kardeşinin malını al bunu, al bunu, işte. Malını ister oynayarak şaka yerine, isterse ciddiye almaz. Al kardeşinin malını, aratma onu. Tamam mı? Kardeşinin malına bir misvak, bir misvak dahi olsa kardeşine ait almayacak. O sana haramdır. Çünkü çünkü Müslüman'ın o mal ona Allah tarafından verilmiş, onun sahip olduğu maldır. Sen onu alırsan o mal'a tecavüz etmişsin. Ha, o kardeşinin gönül rızası olduğunu biliyorsun. Şu öyle yapanlar da var tabiinde. Sıra adam kapıya vuruyor. Kapıdan çıkan bir köle o ev sahibi yok. Samimi arkadaşlar diyor bana şu kadar para lazımdı. O da diyor ev sahibi evde yok ama parası burada diyor. Biliyor arkadaşlıkların samimi olduğunu. Gidiyor küpten parayı alıyor. İhtiyacı kadar olanı alıyor gidiyor. Sonradan sahibi gelince diyor falan falan geldi diyor ihtiyacı için. Ne yaptın diyor? Dedim ki diyor ev sahibi yok ama şey ihtiyacını göreceğin şey buradadır. Aldı diyor ihtiyacı kadar. Diyor sen bunu yaptın mı? Yaptım diyor. Vallahi sen Allah için hürsün. Sen Allah için hürsün diyor. Yani rızası olduğunu bileceğin kardeşinin malını yapabilirsin. Ama kardeşinin hoşnut değilse, yani arkadaşını biliyorsun malını. Yani ben bu telefonumun buradan buraya oynanmasını istemem. Sen de oynatmayacaksın. Ama biliyorsun ki bu telefonla sen istediğin kadar tasarruf hakkına sahipsin. Ben onu sana müsaade ediyorum o zaman. Edebilirsin. Onun için Müslümanın Müslümana malı haramdır. Örgüze haramdır. Değerli kardeşim ondan sonra da diğer dikkat edeceğimiz bir husus Müslümanın satışı üzerine satış. Veyahut da onun talip olmalı talip olmama. Bu da aramızdaki arkadaşlığı zedeleyecek, kardeşliği zedeleyecek hususlar var. Yani ben bir alışveriş yapıyorum. Sen geldin o alışverişimin üzerindeyken Beni malışverişime septe vuruyorsun. Veyahut da ya fiyatını arttırıyorsun. Veyahut da başka bir şeyler takdim ediyorsun. Beni malışverişim. Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Veyahut da senin sahi bulduğun. Veyahut da senin istediğin kıza başka birisi talip çıkıyor. O da cahit. Bu şekilde Resulullah bunu yasaklıyor. Bir, bir, bir, birimiz başka bir kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın. Başka, bir kardeşinizin istediği kızı istemesin diyor Resulullah sayesinde. Ondan sonra ayeti kerimede Allah-u Teala bizim için büyük bir kural koyuyor. Yani bakın Hucurat Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu sure bu sure baştan sonuna kadar terbiye ahlak ile ilgili. Baştan sona kadar. O anını okuyun ya. Tefsirine bakın yani Müslümanlar birbirlerine karşı nasıl davranacak? Ayet bu ayet baştan sona kadar edep terbiyesi ile alakalı. Oradan bir ayet ben sokacağım. Ya yuhallazina amanu la yeskur <gülüyor> qawmun min qawmin asa an yakunu hayran minhum. Ey Ey iman edenler. Bakın iman edenler diyor Allah Teala. İman edenler deyince bir hüküm Ey insanlar deyince, ey insanlar deyince, muhakkak ki o ayet akideyle ilgili bir şeye davet ediyor. Ya akide, ya tevhid, veya da şirkten sakındırıyor. İnsanlar deyince, çünkü öteki insanlar da davet ümmeti olduğu için, davet ümmeti, hepsi, bütün insanlar. Onlar da o, o, o çağrıya, hitaba muhataplar. Ama iman edenler deyince var ya, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diye insanlar ona kulağını açması lazım. Ey iman edenler, çünkü burada sana hayat verecek bir şey var. Sana hayat verecek bir şey var. Ey iman edenler, bir toplulu bir toplumu alaya et alay mevzu bahis etmesin. Yani alaya almasın. Bir toplum başka bir toplumu alay etmesin. Çünkü olur ki o toplum alay edilenden daha alay edilen toplum alay, alay edilen toplum daha hayırlı olabilir. Alay edenden daha hayırlı. Aynı şekilde kadınlarımız da birbiri, diğer kadınları alay, alay etmesin. Kadınlarla alay etmesin. Çünkü o kadınların alay edilen kadınlar diğerlerinden hayırlı olabilir birbirinizi birbirinize birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi ayıplamayın. Walâ Birbirinizi ayıplamayın. Ayıplama birbirinizi. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. Allah bunlar ne isimlendirmiş? Bir servis murfusûkû Ne kötü bir Günahdır. Ne kötü bir fasıklıktır. Ne zaman imandan sonra, yani iman ettik diyoruz, iman ettikten sonra bir toplumu hor görmek, bir kavimle alay etmek, Müslümanlara lakap takmak, birbir Müslümanlara ayıplamak, bunlar neymiş? İmandan sonra kötü bir fasıklıktır. Allah azze eğer tövbe etmezseniz işte onların zahimleridir diyor Allah-u Değerli kardeşler, <gülüyor> Müslüman, Müslüman kardeşi hakkında devamlı, olumlu düşünmesi lazım. Toplumdaki toplumumuzun geleceği, menfaati, hazileti için, toplumumuzun ilerlemesi için Müslüman, Müslüman için hayırlı düşünmesi lazım. Muhakkak kardeşinin sana karşı söylediği bir kelimede veyahut da kardeşinden duymuş olduğun kötü bir kelime veyahut da kabul edilmeyecek bir kelime veyahut da bir hareket, bir davranış onu muhakkak iyi bir tarafıyla çevirmeye çalış, İyi bir yöne yönlendirmeye çalış. Bir şey işittin kardeşler, olumsuz. Onu bir yere yönlendirmeye uğraş. Onun için bir özür ara o kardeşin için bir özür ara De ki, bunu belki bunu kastetmiştir, belki bunu kastetmiştir. İyi yönüdür, üstünden besleyerek. Belki bunu kastetmiştir, belki bunu kastetmiştir. 99 tane özür ara kardeşin için. Bulamıyorsan, de ki, belki bir özürlü vardır benim bilemedim. Niye kötü bir zina başlayacaksın kardeşin hakkında Bak Allah ne diyor? لَوْلَا اِسْسَمَتُمُونَ زَنَّ الْمُؤْمِنُونَ Siz o kötü haberi işittiğiniz zaman Bakın çok enteresan bir haber. O kötü haberi işittiğiniz zaman müminler zannetseydiler ki hayır zannetseydiler. Ne zannedeceklerdir? O haber hakkında hayır yorum yapsaydınız. Belki gerçek olabilir bek gerçek olabilirdi ama sen hayır yapsan zarar etmesin. O haber hakkın neydi o işte Ayşe annemize atılan ilk olay bu. Yani Ayşe annemize iftira ediliyor müminler hepsi kötü düşünüyor. Anladın? Yani bizde bu bir örnektir yani ayetin uzun sebebi bizim bu ayeti başka kardeşlerimiz hakkında kullanmayı engellemez. Yani vayet umundur. Biz çıkaracağımız ders umum. Kardeşinizden kötü bir şey işittin. Kötü bir haber, kötü bir söz. Olumsuz bir yönünü gördünüz. Onun için 99 ta, tane özür ara bulamazsanız. Belki bir özürü vardır. De. Ben bilmiyorum ne çıkartamam. Yani o kardeşini mazur gördüm. Diğer bir kardeş, İşte bunlar bizim toplumumuzu ıslah edecek. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirecek. Kardeşliğimizi devam ettirecek. Subhanallah, şeytan boş durmuyor. Şeytan müminlerle uğraşıyor. Beş kişi Müslüman bir araya geliyor. On kişi olacak yerde, o on kişi üçe bölünüyor. Üç, üç, dört oluyor. On kişi oluyor, beş kişi Müslüman birleşiyordu. Bir hareket yapıyor, bir davet geliştiriyor. 10'a 10, 10 çıkıyor sayıların. 10 kişi olduğu zaman 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor. 3, 3, 4 oluyor. Veyahut da 2, 2, 3 oluyor. Bilmem bu şekilde. Ama bu verilen tavsiyeler. Bugün kardeşlik konularında çok kitaplar, hadis kitaplarında olsun, Riyad-ı olsun, tergip de olsun, bütün bunlardan kardeşlik konusunda ayetleri hadisleri göreceksiniz. Okuyun. illa ben bu ben size söylüyorum. Belki bu konuyu ben iyi anlatacak kardeş de var. Ama buraya geldik. Böyle bir kardeşlerimiz ikram etmişler. Sizinle sohbet etmesi, fırsatı verdiler. Bize diyoruz. Ama siz onu alın, okuyun, tatbik edin ama tatbik edin. Tatbik etmedikten sonra olmaz. Bir şey gördünüz, gidin kardeşimize hediye edin. Yani Kardeşinizin sevdiği bir şeyi gidin ona hediye edin. Veyahut da gidin onu yemeye davet edin. Bu şekilde. Bütün kardeşlerimiz bizim. Sakallı sakalsız. Cübbeli cübbesiz, pantalonlu, sarıklı, takkeli takkis Fark etmez. Tipi, kıyafeti önemli değil. Hatası başka. Kardeşimizin hatasını güzel bir şekilde anladın. Sen anlatamıyorsan hatasını, sen anlattığın zaman cinayet çıkacaksa bir haciai sebep olacaksan kardeşinin hatasını anlatma ona. Sen anlat Git başka birisine de o kardeşine nasihat et. Belki senden anlamayacak. Sen anlattırsan cinayet çıkacak. Çıkabilir yani. Onun için kardeşlerimize güzel davranmamız. Diğer bir husus, insanların makamı, mevkisi ne göre de davranmak. Yani toplumumuzda Müslümanlarla bir yaşamanın bir fıkhı Müslümanın yerine göre, toplumdaki yeri neyse, makamı, mertebesi, mevkisi neyse ona göre davranmak. Mesela içinizde bir kardeşimiz var, avukat. Onun bürosuna gittiniz, bürosunda saatlerce oturulmaz kardeşim. Çünkü onun işi var, başkalarının işi var. Yani bırakın onu, sizden sonra onu ziyaret edecek birçok insan var. Doktor mesela, arkadaşınızdır, samimidir, ama o doktorun yanında onun e, onun muayenesinde saatlerce oturamasınız. Normal işsiz bir kardeşiniz evinde oturduğunuz gibi. Bir alim, ilim adamı, devlet adamı, mem ve o da bir vali, bir kaymakam onun makamında ziyaret ettiğiniz zaman saatlerce oturamazsınız. Maruzatınızı bildirirsiniz. Maruzatınızı bildirirsiniz. Ondan sonra çıkar gidersiniz. Selamun Çünkü Cafer bin Ebre Talib Habeşistan'a hicret ettiği zaman onu Kureyş elçileri onları istemeye geldiği zaman Cafer bin Ebre Talib Habeşistan e, kralına Ebre Evveli değil de Necaşi'ye Necaşi hitap ederken nasıl hitap ediyor? Ey yuhil melik, sen diyor innel mulu, yani sen bir kralsın, kralların huzurunda fazla söz yapılmaz. Yani böyle la loga yok yani kralların. Çünkü nedir kral? Kral bizim öyle bahsettiğimiz, zannettiğimiz gibi. Kral oturuyor koltuğunda işler öyle dönüyor değil yani. Büyük devlet başkanı ya da bir başbakan koltuğuna oturmuş işte öyle deniyor. Değil. Oraya oturduğunuz zaman ateşin üzerine oturmuş gibi ağlamışsınız. Çünkü o adamların dinlenecek vakti yok. Gözlerini kapatacak vakti olmaz. Çünkü kralın bir devleti var. O devletin düşmanları var. Askeri var. Onlarla istişare yapacak ne yapacak. Diyor ey kral sen bir kralsın. Senin yanında fazla lafa gerek yok. Bu şekilde kıtadır. Aynı şekilde hepinizin bildiği bir hadis var. Bu fıkri çıkarabildik mi bilmiyorum. He? Bidat konusunda çok hepimiz istidlal yapıyoruz. Zikir farkası var ya. Şu küfer meclisinde Abdullah İbni Mesud'la ile Ebû Musa ile şarîn Ebû Musa ile insanları görüyor zikrederken. Onları zikrederken görüyor görüyor. Bunlar hayır yapıyor diyor. Ama bu hayır diyor ben görmedim sahiden. Peygamberimizden görmeli sahabeler yani kendisi de sahabe, biz böyle bir şey yapmıyorduk diyor. Men edemiyor ama içinde bir şey var yani. İbn-i kapısına gidiyor. İbn-i kapısında bir sürü insan var bekliyor. Alim insan. Onu alim enine. orada kapıya vuruyor mu ben sahabeyim, arkadaşıyım deyip de yok, bekliyor orada bekliyor. Onlardan bekliyor. Çünkü alim içeride bir işiyle meşgul oluyor bir ilim müzakeresi yapıyor bir dersini hazırlıyor sohbet hazırlıyor veya öfter talat edip bacı dersi müzakeredir ümmetin işiyle ümmetin malıdır bu alim ümmetin malıdır arkadaş doktor kendisine çalışır avukat kendisine çalışır memur kendisine çalışır ama alim ümmet için çalışır onun için onu bekliyor orada kendisi kapıdan çıkana kadar bekliyor oradakilerden. Ondan sonra İbn-i Mesud'a soracağını soruyor. Yani ne demek burada anlayacağımız şey? Burada benim istişare etmek istediğim şey burada. Ebu Musal oraya geliyor. Orada sahabeyle sahabe, oradaki insanlarla beraber bekliyor. 10 dakika, 20 dakika ne kadar bekliyorsa. Onların Abdullah i Mesud'un dışarı çıkmasını bekliyor. Onun için burada da bizim yapacağımız şey Kardeşlerimizle durumları neyse ona göre doktorun, mühendisin, bürosuna gittiğimiz zaman fazla onları meşgul etmemeliyiz. Değerli yani arkadaşlar, bundan sonra <gülüyor> Müslümanlarla irtibatımızı kesmemeliyiz. Hele aynı bölgede oturduğumuz kardeşlerle. Ben sizde altı ayda bir kere, bir senede bir kere görüyorum. Bana hepimiz hepiniz bana iyi. Yağlı ballı, ben de size yağlı ballı güler yüzlüyüm. Çünkü senin, sizinle alışveriş yapmamışım, sizin derdinizi bilmiyorum, derdinizle dertlenmiyorum ve o da siz benim derdimi bilmiyorsunuz. Belki siz bana biraz açılsanız, ben sizden biraz borç isteyeceğim. Biraz ihtiyacımı gidermek için kardeşim şöyle ihtiyacım var dedim. Onun için arada resmiyet var yani biraz öyle diyoruz. Ama buradaki kardeşler birbirleriyle içli dışlı olmuş. On sene, yirmi sene arkadaşlık bağları, kardeşlik bağları. Gelin bu kardeşlik bağlarınızı kesmeyin Allah için. Devam etsin. Gelene kadar. Hatta vasiyet edin ki benim tabudumu bu arkadaşlar tutsun. Subhanallah. Benim cenazemi bu arkadaşlar yıkasın. Nerede olursa olsun o kardeşin benim öldüğümü dünce gelsin benim cenazemi yıkayacak şekilde. Kardeşlerinizle küs durmayın. Bir kardeş çok değerlidir. Sen eğer 20 senelik arkadaşlık yaptığın kardeşimle küsüp dargınıyorsan ve sonra aradaki bütün bağlar kopuyorsa ondan sonra senin seni kim defnetecek? Veyahut da sen kimi defneteceksin? Bu şekilde ne olacak? Evanlerime sala salam yasaklamıştır Müslüman Müslüman küstürmesi. La <gülüyor> Müslüman Müslüman kardeşine üçten fazla üç gün olur diyoruz üç günden fazla küstürması haramdır. Helal değil diyor karamdır yani. üç günden fazla küstürme. Ee, biz bir kere küstüğümüz zaman haftalar, aylar, senelerdir küstürüyoruz. Sühanallah ne demek ya? Aynı camiye gitmiyoruz. Aynı camiye gitmiyoruz. Sühanallah. Hadi Resulullah zamanında olsaydık ne yapacaktık? Resulullah zamanında Resulullah'ın arkasında namaz kılıyoruz. Birbirimize küstük. O adama küsyüm diye Resulullah'ın arkasında namaz kılmayı mı terk edeceğiz? Öyle, bir, öyle düşünün. Öyleyse. Yani sen aynı e, aynı mesai arkadaşlarına, davette mesai ettiğin arkadaşlarla beraber küste olsan beraber dur. Onlarla beraber çalış. Küsturma. Üç günden fazla küstürmak haramdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşler bu ...anlattıklarıma riayet ederseniz... ...Müslüman toplumu... ...Müslümanlar... ...inşallah... ...diğer toplumlara karşı güç ve kuvvet kazanır... ...bize hiç kimse zarar veremez... ...bizim en çok zarar verdiğimiz... ...birbirimize zarar veriyoruz... ...birbirimize zarar veriyoruz... ...onun için değerli kardeşler... ...ben sözlerimi buradan... Ee, ...kesmek istiyorum... İnşallah maksadını anlatabilmişimdir. Maksadım neydi? Birbirimizle yaşama konusunda mecburuz. Birbirimizle yardımlaşma konusunda mecburuz. Kardeşiz ve bu kardeşliğimiz ölene kadar, birimiz diğerini mezara defnedene kadar, arkasından hayır dua edene kadar devam etmesi lazım. Kim önce kimi gömersen ve bu şekilde kardeşliğimizi devam ettirin. Allah beni ve sizleri Allah rızası için sevişen kardeşler için ve cennette de bizleri güzel tahtlar ve köşkler içerisinde Rabbim bizleri ziklandırsın. min <gülüyor>